Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat Merhabalar Seyfettin Bey, günaydın. Günaydın. Bugün Ömer Bey yok, size daha önce de bahsetmiştim. Bazı başka işleri olduğu için. Dolayısıyla bir tek ikimiz olacağız. Daha önce konuştuğumuzda bu hafta biraz bu seçimlerin ekonomiye nasıl etki edeceğine dair tartışmalar vardı bunun üzerinden gideriz demiştik nasıl bir konu üzerinden gidelim sesim geliyor değil mi evet evet duyuyorum ben size yani çok konjunktürel geçici bir konuyu bugün gündeme getirmek istedim bu da döviz evet. ne olacak sorusu evet. aslında bu yeni bir soru değil ee, öteden beri yani işte 1980'lerin sonundan itibaren Türkiye e, serbest e, sermaye hareketleri serbestlisine de geçtikten sonra e, malum işte insanlar enflasyon da yüksekti. Tasarruflarının bir kısmını enflasyondan korumak için ve daha doğrusu belirsizlikten korumak için dövizde tutuyordu. Döviz hesapları muazzam miktarda e, buna tutuyordu. E, Hükümet işte son en son demeyeyim de birkaç yıl önce döviz korumalı mevduatla dövize hücumun önüne geçmek istedi. Kısmen de başarılı oldu zaten ve son aylarda hatta bir yılı doldurdu sanıyorum. Bir yıl da geçti. Boğazdan miktarda dışarıdan bulduğu parayla bazen ön kapıdan bazen arka kapıdan Merkez Bankası döviz satarak döviz da belli bir istikrara kavuşturmayı başarmıştır. Yani dolar işte 19 civarında hatta 18 küsurlarda kalmıştı. Son dönemde biraz arttı. Durum buydu ve seçimler yaklaştıkça, 14 Mayıs yaklaştıkça bana da çok sorulmaya başlandı. Hem çevremden hem işte yolda da motorda e, sokakta ben sanıyorum bazı vatandaşlar durduruyor e, sordukları tek soru hocam döviz patlayacakmış hakikaten öyle mi olacak diye evet. soruyorlar Şimdi bu belli ki büyük bir e, tedirginlik yaratmış e, üst, üstelik e, kimin seçin yani, vatandaş da haksız değil belki e, bu soruyu sormakta çünkü çok kritik bir şey gidiyoruz. Seçime iktidar değişecek mi değişmeyecek mi temel soru bu ama aynı zamanda tabi 14 Mayıs akşamı nasıl bir manzara ile karşılaşacağız bu da çok belli değil açıkçası şimdi buna bağlı olarak tabii bana soruyorlar önce şunu da söyledim, bir parantez açayım bana bu soru sorulduğu zaman önce de sorulduğunda şimdi de sorulduğunda Verdiğim cevap hep şu oldu. Ben bilseydim dövizin ne olacağını. Zaten var <gülüyor> bir diyorsun. öneriydim. <gülüyor> diyorum. Öyle olmadığına göre tabii ki fikrim oluyor. ister istemez biz de düşünüyoruz. Acaba ne olabilecek diye. Ama söyleyeceklerim de tamamen beni bağlıyor açıkçası. <gülüyor> Bu konuda bir kestirim yapmak zor şöyle olacak diye bir iddiada bulunmayacağım ama düşüncelerimi paylaşacağım yani yüksek sesle düşünüldüğü zaman e, şu çıkıyor ortaya bence e, bir bir kere 14 Mayıs akşamı karşılaşacağımız manzara çok muhtelif ihtimaller e, birincisi iki seçim var Şimdi tekrar hatırlatayım e, Cumhurbaşkanlığı ve e, milletvekili parlamento seçimi burada tabi 14 Mayıs akşamı parlamentonun nasıl bir kompozisyona sahip olacağı daha doğrusu Cumhur İttifakı acaba çoğunluğu alacak mı almayacak mı e, alamazsa zaten toplam muhalefet çoğunluğu almış demektir burada iki ihtimal var e, bu birinci nokta bunu öğrenmiş olacağız ikincisi Cumhurbaşkanlığı seçiminin de e, en azından Sonlandı mı? Kim kazandı? Sonlanmadıysa yani her iki aday da ne Erdoğan ne de Kılıçdaroğlu eğer %50 artı biri bulamamışsa ikinci tura kalacak. İki hafta sonra ikinci tur yapılacak. Şimdi e, dolayısıyla senaryolar muhtelif ve ben şöyle düşünüyorum. Döviz kuruyla ilgili bir kere 14 Mayıs'a kadar e, bence... Şeyin, e, mevcut iktidarın, mevcut yönetimin dövizi e, üstündeki baskıyı kaldırıp, çünkü döviz neden artar? Aslında talep yüksek, e, gerçekten serbest bir piyasa işliyor olsaydı döviz kuru artacaktı. Bu, buna hiç şüphe yok. E, ama arttırmak istemediği için iktidar, tabii ki seçim harifesinde bunu kesinlikle istemez bence, biraz önce de söyledim. Bir şekilde dışarıdan bulunan dövizler, hatta içeride ihracatçıların sattığı dövizi de kullanıyor. Biliyorsunuz orada da bir takım kurallar getirdi. %40'ını getireceksin Merkez Bankası'na şeklinde. Bunları satıyor. Zaten rakamlar da son bir hafta, iki haftadır ciddi miktarda milyar dolarlar seviyesinde Merkez Bankası'nın rezervlerinin azaldığını gösterdi. E şimdi bu devam ettiği takdir edecektir. Devam ettiği takdirde demeyeyim bu 14 Mayıs'a kadar bence döviz kurunda çok önemli bir değişiklik olmayacak. Ama zaten soru 14 Mayıs'tan sonra ne olur? Hı hı. Orada ihtimaller üzerinden gidebiliriz. Evet. Birincisi parlamentoda eğer Evet, Cumhur İttifakı ki bu ihtimal ne yazık ki var ee, az bir farkla da olsa soğumluğu kazandığı ortaya çıktığı takdirde e, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına bakılacak. Orada da diğer ihtimallerden bir tanesi kazık, kimsenin kazanamamış olması birinci turda diyebiliriz. Büyük olasılıkla olduğunu da yani böyle olursa yüzde 50'ye yakın bir oranda oy alacağı hatta gene anketlere göre Erdoğan'ın aldığı oyunun üzerinde bir oy alacağı. Yani neredeyse bütün anketler görüşmediği bir içinde. Ee, şimdi bu durumda bana sorarsanız gene iktidarın e, bu iki tur arası, iki haftalık sürede Döviz kurunu esas soru da oradan geliyor. Şey korkutmak için seçmene. işte. bak Kılıçdaroğlu geliyor. Gelecek olursa ben parlamentoda çoğunluğu kazandım. Bu şey öğretilmez bu ülke. Onun için oyunuzu bana verin diyecektir Erdoğan. Ve o arada hani bir şey yaratmak için, şok yaratmak için öyle diyeyim. E, döviz üzerindeki baskıyı yani döviz satmaktan vazgeçerek döviz kurunun alıp başını gitmesini isterdi. İki seçim arası dönemde böyle bir şey olabilir. İki seçim arası dönemde. Olabilir diyorsunuz. Şimdi bu bana açıkçası çok mantıklı gelmiyor. Hı hı. E, tabii ki propagandayı bunun üzerine kuracak. Yani ben çoğunluğu aldım. E, onun için e, şeyi e, Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı seçerseniz neyle karşılaşacağımızı görün ne dair bir fikir vermek için seçmeni yani tereddütlü seçmeni öyle diyeyim tedirgin seçmeni korkutmak için böyle bir yola girdi böyle bir seçim yaptı diyelim ee, ama bu sonuçta kendi aleyhine de çalışabilir evet. çünkü sonuçta hala yuvarlar onun elinde ipler onun elinde eğer sen güne kadar 14 Mayıs'a kadar Döviz konulu tutmayı şu veya bu şekilde tabii ki küldürülemez ama sonuçta seçimlere kadar tutmayı başardığına göre şimdiki tur arası eğer döviz soruyorsa demek ki bunu sen yaratıyorsun. Bundan sorumlu sensin. Bu şekilde de algılanabilir. Evet. Onun için açıkçası ben buna ihtimal vermiyorum. Ee, ama tabii garanti ne demem. Ee, bu düşünce çerçevesinde bunun olacağını sanmıyorum Şimdi bir diğer ihtimal 14 Mayıs akşamı bir e, iki seçiminde sonuçlanması e, yani Cumhuriyet Parti Parlamentoda da çoğunluğu aldı diyelim Cumhurbaşkanlığında da Kılıçdaroğlu çok ucundan diyorsa ilk turda kazanmayı başardı. Şimdi bu ihtimal de var bana göre çok yüksek görünmüyor ama var. Bu durumda tabii bir geçiş süresi var ve e, bu süre içinde artık iktidar e, bütün kozlarını oynamaya kalkabilir ve hakikaten böyle bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Ne zamana kadar Cumhurbaşkanı işte seçimler e, sayım bitecek, e, kesin resmen ilan edecek, sonra Cumhurbaşkanlığı koltuğuna Kılıçdaroğlu Kemal Bey oturacak. Merkez Bankası şeyini geçtirecek. Herhalde o konuda çok gecikmez. Başkan da işte yeni bir politikaya geçilecek. Bütün bu süre zaman alacak bir şey. Ne kadar olabilir bilmiyorum. Ama herhalde birkaç hafta alacaktır. E orada hakikaten başı boş kalacak. Yani Merkez Bankası'nın başkanı da mevcut başkan herhalde dövizi tutmak için ona ne talimat verecek Recep Tayyip Erdoğan? Büyük bir ihtimalle bıraksal gitsin diyecek herhalde. Şimdi böyle bir ortamda tabii ki dövizde hakikaten bir hızlı artış, bir patlama ortaya çıkabilir. Bu ihtimal var. Şimdi diğer 14 Mayıs akşamı senaryosu şu ana kadar iki senaryoyu gördük. İşte Cumhur İttifakı'nın parlamentoda çoğunluğu kazandığı. Üzerine kurulu iki senaryo i̇şte birinde seçim Cumhurbaşkanlığı ikinci tura kalıyor. İkincisinde Kılıçdaroğlu kazandı. Özetlersek versek birinci senaryoda bence ikinci tura kadar sorun olmayacaktır. Mevcut politikayı sürdürecektir iktidar. İkincisinde ise hakikaten ipleri gerçek iktidarı Cumhurbaşkanı yeni cumhurbaşkanı eline alıncaya kadar bence öyle ciddi bir sorun var o dönemde tabii. E, i̇kinci şey ihtimal cumhurbaşkanlığı şey pardon cumhurbaşkanlığı diyorum parlamento Cumhur ittifakı değil de muhalefet çoğunluğu kazandığı ortaya çıktı az bir fakat olacak ama sorun değil. <gülüyor> E, bu ihtimal de var mı? Var. Tabi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, ne kadar oy alacağına bağlı AKP'nin. Bunu daha önceki programlarda çok konuştuk ama bir kez daha belki dinleyicilere hatırlatmakta yarar var. Yani %36'ın altında bir oyda kaldığı takdirde tabi Milliyetçi Hareket Partisi'nin de %7 civarında oy alacağını e, tahmin edersek ya da kabul edersek anketler öyle diyor. Çoğunluğu muhalefetin alma ihtimali yüksek e Şimdi bu da olabilir mi? Olabilir tabii e Şimdi bu durumda e, Cumhurbaşkanlığı seçimini ne olur? Allah orada Muharrem ince faktörü var Ve büyük bir belirsizlik yaratıyor e, Diyeceksiniz ki parlamentoda e, Muhalefet artık çoğunluğu aldığına göre uçundan. Cumhurbaşkanlığında herhalde Kemal Kılıçdaroğlu kazanır. Evet kazanabilir ama o da kesin değil. Dediğim gibi Muharrem İnce'nin ne kadar uyanacağına bağlı. E, Şimdi orada o zaman karşımıza iki senaryo çıkıyor. muhalefet pek çoğunluğu parlamento da aldı ama Kemal Kılıçdaroğlu ucundan e, birinci turda seçilemedi. Yüzde'ye çok yakın bir oy aldı ama geçemedi. O durumda da bence bir tehlike var. İkinci tura kaldı seçim. İki hafta var. Artık iktidarı kaybedeceği hemen hemen kesinleşmiş durumda. Mevcut şeyin ATP iktidarının. Recep Tayyip Erdoğan Gitmek üzere zaten parlamentoda çoğunluk kaybetmiş. Bence orada da aynı senaryo ceryan edebilir. Yani Belköz Bankası Başkanı'na bırak ne varsa görsünler diyebilir. Yani dövizim az kalanmayı, döviz satmayı. Döviz kurunu baskılamayı bırakın, döviz satmayı bırakın, ne olacaksa olsun. Büyük ihtimalle bunu söyleyebilir. Ee, i̇ki tur arasında da diyecek, işte gördüğünüz daha gelir gelmez ne hale geldi. Memleket vesaire e, o stratejiye başlayacaktır. Tabii başka ihtimaller de çok rivayet olarak söyleniyor. Ekonomik açıdan değil de, şimdi dövize odak konuşuyoruz başka ihtimallerden de söyleiliyor ama bu şu anda konumuz değil hı hı. Ee, ama bunu yapabilecek şeyde nasıl diyeyim ee, yani umurunda olmaz Çünkü ne ne olursa olsun e, iktidar değişimini engelleyemese bile en azından en kısa e, mümkün olan en kısa sürede bir ülkeyi erken seçime götürmek için elinden geleni yapar ve Tabi bu çerçevede bir ihtimal daha var. Bu artık nasıl söyleyeyim en ideal sonuç 14 Mayıs akşamı en ideal manzara hem muhalefet hem parlamentoda çoğunluğu almayı başardı ucundan hem de Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda seçimleri kazanmayı başardı. Cumhurbaşkanı oldu. Valla orada artık Bilemiyorum yani. Merkez Bankası Başkanı da herhalde kendi kafasına göre ya da kendisine ne talimat verilirse verilsin o şey sürecinde geçiş sürecinde yani seçim resmi sonuçların YSK tarafından açıklanması işte Cumhurbaşkanlığı yemin etmesi ve iktidara gelmesi ne kadar geçecek sürede herhalde pek kıpırdayacak halleri kalmayacaktır. Hı hı. Ben o sırada da dövizin artacağını düşünmüyorum. Tam aksine e, Türk lirasında bir değerlenme de ortaya çıkabilir. Çünkü e, bu biraz aykırı geliyor e, insanlara. Yani hep şeyin üstüne kuruldu, endişe, rivayet. Bu soru sorulurken de aslında e, arka planda onu düşünüyorlar ya bu döviz Mutlaka artacaktır ama ne zaman nasıl artacak, ne kadar artacak. Şimdi dediğim gibi yani artma ihtimalin olduğu en azından geçici bir süre de olsa durumlar var, koşullar var. Ama bu son dördüncü senaryo, ideal senaryoda bence iktidarı Kemal Kılıçdaroğlu geldikten sonra da e, döviz kurunda artış değil düşüş olma ihtimali yani Türk lirasının değerlenme ihtimali de var. Şimdi gördüğünüz bu, gibi Bu, bu kısa, yani kısa, kısa vadede de, mi burada kastet, kastediyorsunuz? Gerekebilir çünkü bir hala Türk lirası bence düşük değerli. Tabii ki son dönemde bu e, döviz kuru işte dolar e, 19 lira civarında işte Avru 20 lira civarında şu e, Uzunca bir süre kaldığı için Türkiye'de de enflasyon hala çok yüksek malum. Dolayısıyla real olarak Türk lirasında bir değerlenme oldu. Ee, ama daha henüz 70'i bile real kur küfe ile düzelterek yaptığınız zaman geçmiş, 70'i geçmiş değil. ya yani 100 düşünürseniz öyle hesap ediliyor. Hala bence Türk lirası bir miktar değerlenebilir. Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü, ihracatın rekabet gücünü engellemeyecek, onu çomak sokmayacak ölçüde belki %10, %15 daha değerlenebilir. E, Kemal Kılıçdaroğlu muhalefet daha doğrusu iktidara gelmiş. Parlamento da çoğunluk e, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilmiş. Sürat ve Merkez Bankası başkanlığı hatta yönetimini değiştirecektir. Elinde bu yetkiler var. Ee, işte dışarıda beklenen e, tekrar Türkiye'nin artık e, anlamsız ve yanlış iktisat politikalarından vazgeçeceğini, Avrupa Birliği ile demokrasi, özgürlük konusunda gelişmeler süratle kaydedeceğini vesaire vesaire düşünen dışarıdaki yatırımcının da Türk lirasına Türkiye'ye daha doğrusu ciddi ölçüde yeniden dönmesi beklemiyor. Ben buna katılıyorum. Hatta burada bir tehlike bile var. Çok ciddi ölçüde eğer dışarıdan para girmeye başlarsa bu söylediğimi ettiğimiz senaryoda Türk lirası aşırı bir şekilde de değerlenebilir. Bundan mutlaka kaçınmak lazım. Onu da belirteyim ama bir miktar değerlenme marjı var. Bu enflasyona da bir darbe vurabilir. Beklentileri çok değiştirecektir. Dolayısıyla uzun yapım kısası eğer 10 dakikası akşamı seçimler bitti. Muhalefet iktidara geldi. Hem Cumhurbaşkanlığı'nı aldı hem parlamento'yu aldı. Ya yani Bu durumda ben açıkçası deviz kurumda bir patlama değil. Aksine bir miktar düşüş de bekliyorum. Seyfettin Bey Şimdi bu evet. döviz kuru mesele siz dört senaryodan bahsettiniz. Bir de şöyle bir tartışma var döviz kuruna dair. Yani Türkiye'de seçim sonucu ne olursa olsun dövizin artacağını söyleyenler özellikle Arjantin'le kıyaslıyorlar. Yani deniyor ki döviz kuru şu anki kısıtlamalar aslında piyasa koşullarına müdahalede bulunuyor. Eğer hükümet ister yani kim gelirse gelsin bu politikalardan vazgeçerse normal piyasa koşullarına geçecek olurlarsa bir buradan zaten dövizin yükseleceğinden yani bu müdahalenin kalkmasının sonucu olarak yükseleceğinden söz ediliyor. İkincisi eğer bu politikalar devam edecek olursa bu baskılama dövizi e, sabit tutmak için bir Arjantin... Yani tarafından da. Evet, evet. Yani... Yeni iktidar tarafından Evet, evet. Aynen öyle. Eğer bu evet. politika mecburen kısa sürede en azından devam evet. sürdürülmek Doğru. zorunda kalınırsa bir Arjantin örneği burada Arjantin'den kastettikleri de şu e, e, resmi döviz kuru ile piyasadaki döviz kuru arasındaki evet. farkı şey mesela Arjantin'de %200'e varmış bu fark. E, bu da ayrıca bir ekonomik e, darboğaza sebep oluyor. Türkiye'de ise diyorlar ki şu anda %6 yani e, piyasa ile e, resmi e, döviz kurasındaki arasındaki fark deniyor. Şimdi bu tabi bu da meşru bir soru. İnsanların evet. bu soruyu sormasında doğruluk payı var. E, ama biraz önceki eğer argümanlarıma dönecek olursak e, şimdi Arjantin'den tabi şu fark. E, olacaktır eğer 14 Mayıs akşamı dediğim dördüncü senaryo diyelim kısaca hı hı. Ee, gerçekleştiği takdirde e, uluslararası hem finans piyasalarının hem işte yatırımcıların doğrudan yatırımcıların vesaire Türkiye'ye bakışlarında çok radikal bir değişiklik olacak yani kaybolulan güvenin şu anda Türkiye ekonomisinin yönetiminde hiç kimse güven duymuyor ne dışarıdan ne içeride. Şimdi bunun radikal olarak değişeceği anlamına geliyor dördüncü senaryo. Buna olumlu baktıkları kesin bunu biliyoruz. <gülüyor> e, bu durumda e, vatandaşın da e, yani bunu e, bilmiyorum en azından büyük oyuncular bunu biliyorlar. Büyük oyuncuların bildiğine göre e, neden vermeye başlayacaksan ciddi ölçüde yani döviz bollaşacaksa piyasada dolayısıyla çünkü dövizin gelmesi demek şu demek tabii ki yani doğrudan yatırımcının tabii gelmesi o daha gecikmeli olacaktır çünkü proje lazım belki projelerin bir kısmı hazır olabilir ama bu sıcak para dediğimiz ki zaten bir taraftan da tehlike orada ee, yani Türk lirası varlıklara morsaya işte tahvillere vesaire Yatırım da bir para akışı olabilir. Bu da bir bolluk yaratır. Şimdi bunun olacağını düşünen insanlar neden bize yönelsinler? Ben olsam aksini yaparım. O bakımdan bu Arjantin benzetmesine tam katılmıyorum. Yani Beklentiler radikal olarak değişecek Türkiye ekonomisiyle ilgili. Bu, bu, burada bir tek şö, şöyle bir karşı argümanla belki gelmek mümkün olabilir dünyadaki bu sermaye hareketleri artık özellikle savaşla birlikte çok ciddi azalmış da durumda faizlerin dünya işte hem Avrupa'da hem Amerika'da yükseltilmesi sebebiyle de Türkiye'ye girecek olan beklenti yani ciddi bir iktidar değişikliği eğer para geleceği beklentisi pek o kadar ee, hani olumlu olmayı kısıtlandırıyor diyelim. Yani öyle çok ciddi yani bir hareket de yok. Bir, doğru bir tarafa dikkat çektin. Şimdi şeye giremedik tabii. E, yeni iktidarın nasıl bir para politikası isteyecek? Hı hı. Şimdi bu tamam Altılı Masa'nın işte mutabakat metninde e, söyleniyor genel olarak ne yapılacağı. E, ama ben e, önemli e, Faik Öztrak'la da e, şey dedi bir panelde e, bundan birkaç ay önce işte buluşmuştu İbrahim Çanakçı ile Kerim Rota e, orada da bizzat e, kendilerinden birinci elden e, şunu dinledim e, biliyorum Hatta biraz sıkıştırdım da sordum da e, bu Türk lirasının değerlenme şeyi aşırı değerlenme ihtimalinin bunun bir sorun yaratacağını çünkü o zaman hakikaten ithalatı teşvik edersiniz ifacatı köezdetirsiniz zaten çok yüksek bir cari açık var e, bu, bu, bu, bunun böyle bir sorunu farkındalar Dolayısıyla büyük bir ihtimalle e, şeyi gidecekler ilk başta ya hemen eskiye terkes her şey serbest oldu Hadi buyurun isteyen demizi istediği gibi alsın politikasına dönülmeyecek kesin ee, ama faiz politikasında da hızlı bir yükseliş yani oradaki dilem şu, ikilem şu enflasyonu hızlı düşürmeye mi oynayacaklar stratejik olarak yoksa aksine Türk lirasının aşırı değerlenmesine izin vermeden dolayısıyla da enflasyonu çok tedrici olarak aşağı çekecek bir strateji mi uygulayacaklar bence ikincisini yapacaklardır. Öyle görünüyor. Söyledikleri de bu. Şimdi o zaman dediğin gibi o sermaye akımları da çok büyük ölçüde hemen ve büyük çapta gelmez Türkiye'ye. Ama atmaya başlayacaktır. Bence burada kritik sorun şu. Yani güven olayı. Hı hı. Geleceğine güvenle yani şeylerin tekrar ekonominin raylara oturtulacağına düzgün yönetileceğine dair bir beklenti, inanç oluşacak mı? E, bence oluşacak. Bu oluştuğu takdirde de e, o zaman e, döviz kurunun şu andaki şeyine bakarak ki bence bir takım kısıtlamaları da aşamalı olarak kaldıracaklardır. E, fırlayıp gitmesi için bir neden göremiyorum. Çünkü evet. Burada tabii tehlike şu, cari açık çok yüksek. Evet, bu, bu arada süremizi de evet, aşıyoruz cari Seyfettin, Seyfettin Bey. Bunu söylemek, telaffuz etmek de istemiyorum ama ben iktidarın yerinde olsam ucuz ve e, uzun vadeli kredi peşine düşerim uluslararası. Çünkü bunun için deprem e, şeylerini de depremin yarattığı yıkımın içinde, finansmanı içinde Ciddi ölçüde bu paraya ihtiyaç var. Bu, bu yeni girdi tabi devreye. 6 Şubat'tan bu yana bu gündemde. Ben olsam uluslararası para fonuyla anlaşırım. Veyahut da Dünya Bankası'nda Avrupa'nın da hadi F'e gitmediler ama Avrupa Birliği'yle yeniden şeyleri geliştireceklerine göre Avrupa da bunu bekliyor. Bence dışarıdan ciddi miktarda kaynak bulmaları mümkün. E, bunun olabileceğini gösterdikleri takdirde yani seçimlerde dördüncü senaryo 15 Mayıs'ta böyle uyandık. E, bu da devreye girerse yani bu iktidar güveni tekrar geri getiriyor, getirecek. E, Avrupa'da destekliyor Avrupa Birliği de, uluslararası kuruluşlar da destekliyor. E, bu koşullarda e, valla ben kürk üyesinde kalırım yani dövizim geçmeye kalkmam. Ama yanılabilir miyim? Baştan da söyledim yani ben bu işin uzmanı ya da her şeyi biliyorsam daha doğrusu demizin ne zaman nereye gideceğini öneleceğini kesin olarak mı istedim? Bugün zengin bir adamdur herhalde. Kolay değil <gülüyor> Türkiye koşulu. Peki Seyfettin Bey, süremizi de biraz açtık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İki hafta sonra görüşmek ben. üzere.